Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü 5. Bölüm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 Oğuz Ünsal Ünlü, Ali Cüneyt Gündoğdu. Annesini kaybettikten sonra... ...öğretmen olan amcası Rıza Bey ile İstanbul'dan Erzurum'a giden Metin... ...amcasının çocukları Oğuz ve Ayça ile... Yengesi Sevim Hanım'ın kendisini istemeyeceklerinden korkmaktadır. Çünkü amcası Oğuz'un geçirdiği bir kaza sonunda parmaklarının özürlü kalması nedeniyle aksi huysuz bir çocuk olduğunu, kazadan kendini sorumlu tutan yengesinin de sinirli bir kadın olduğunu anlatır. Gerçekten de Metin'e yalnızca Ayça yakınlık gösterir. Onu çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan ve dağ sporlarıyla uğraşan Hasan ile tanıştırır. Hasan'ın candan tavırları, teselli edici sözleri Metin'i biraz olsun ferahlatır. Sonunda amcası Rıza Bey onları her yaz tatilinde olduğu gibi karısının köyüne götürür. Metin yengesinin babası Sami dedeyi çok sever. Çocuklar birkaç gün sonra muhtarın oğlu Ali ile birlikte Palandöken Dağları'nın eteklerini gezmeye giderler. Ali ile Ayça önden yürürken Metin, Oğuz'un parmaklarının iyileşmesi için doktorun verdiği egzersizlere başlamasını sağlar. Tam o sırada iki çoban köpeği onlara doğru yaklaşmaktadır. Korkularından ne yapacaklarını bilemeyen çocuklar kayalıklara doğru koşarlar. <Gülüyor> ...köpek sesi duyunca hala tüylerim diken diken oluyor. Aa, Oğuzum benim, canım yavrum. Bugün nasıl kaçtın köpeklerden? Nasıl koşabildin? Yine ha? evhanlanmaya başlama anne. Nasıl kaçtıysam kaçtım. Oğuz hepimizden daha cesurdu yenge, merak etme. Metin bana çok yardımcı oldu. Ama olmasa da tek başıma köpeklerden korunabilirdim sanırım. Neden abime güvenmiyorsun anne? Bakma sen annene kızım, böyle davranmakla hem Oğuz'u hem de kendini huzursuz ediyor. Yani sen de Bu zedir... konuda hiç haklı değilsin Sevim. Yalnız siz de suçlusunuz çocuklar. Ben size fazla uzaklaşmayın demedim ya, mi? Ya. Karşımıza çoban köpeklerinin çıkacağını nereden bilebilirdik dedi. Ee, zaten o... çobanlar yetişmeseydi o iki köpek bizi parçalayabilirdi. Bir daha kapı dışarı çıkmayacaksınız. Tamam mı? Ah. Yoksa sen mi zorladın bunları Metin? Kimsenin zorladığı yok. Hepsi karar vermişler. Ama yarın köyün sınırlarından dışarı çıkmayacaklar. Anlaşıldı mı çocuklar? Oysa biz yarın bostana gidecektik. Kimin bostanına? Ali'lerin. Ona sebze toplarken yardım edip küfelere dolduracaktık. Sakın sen gitme olsun. Daha karar vermedim anne. Karışma <gülüyor> çocuğa rahat bırak. Yani Ali abilerin bostanına gitmemize izin veriyor musun dedi? <gülüyor> evet veriyorum. Faydalı bir iş yapacaksınız çünkü. Hem onların bostanı pek uzak değil, köyün içi sayılır. Biz dağ eteklerinde birkaç tane de turist çadırı gördük dedi. Ha, turistler bizden daha meraklı bu işlere metin. Sık sık gelirler dağa tırmanırlar, tarihi yerleri gezerler. Ee, ama bazı köylülerimiz rahatsız ediyor onları, bunu affedemiyorum işte. Şey, yarın Ali'ye yardım ederken fazla yormayın bari kendinizi. Bunlar delikanlı sayılır artık, yorulmazlar. ...tarlada akşama kadar çalışan çocukların canı yok mu? Sen de geleceksin değil mi abi? Şey bilmem ki. Hadi. Israr yok, ısrar yok. İsteyen gider çalışır, istemeyen kapının önünde oturur... ...akşama kadar uyuklar. Gitmeyeceğim dedi. tamam mı? Gitmeyeceğim. <gülüyor> Keyfin bilir Oğuz. Ee, hadi bakalım hadi. Uyku vakti geldi herkes yatağa. Ha, marş marş. Hadi. hadi. hadi. Ha, kalk gidelim. Aman gidelim. İdare gülfene Metin <gülüyor> Metin Çabuk al şu kabak sepetini Hemen boşalt küfeyi. Hey Metin, duymuyor musun beni? Duyuyorum Ayça, duyuyorum. telaşlanma. ve boş durmuyoruz herhalde. Ne olur çocuklar kendinizi bu kadar yormayın. Ben şimdi şu tarafa gideceğim. Dur Ayça, burası bitsin. Ondan sonra hep birlikte gidiyoruz. Aa tabi tabi, hadi şu gölgeye biraz oturup da dinlenelim ha. <gülüyor> Sağ olun, bana çok yardımcı oldunuz. abim olmadan hiç içim esinmiyor. Ama ne yapalım çok ısrar ettik gelmedi Ben yine de Oğuz'un bizimle birlikte olmak istediğinden eminim Biliyor musunuz sanki annem de köye geleli pek hasta değil ee, Bizim köyün havası herkese iyi gelir <gülüyor> Annem dedemden çok çekiniyor Ay, Bir dakika çocuklar babam şu tarafa doğru geliyor Ben gidip bir karşılayayım ah, Kocaman sebizi de yüklenmiş geliyor. Baba! Baba durdun sebizi yere ben taşırım <gülüyor> Ali'nin işi ne kadar zor değil mi Ayça? Ayça? Açaa, sen nereye bakıyorsun öyle? Karşıdan gelene baksana. Aa, Oğuz bu. Yaşasın, ben demedim mi size? Oğuz artık bizimle olmak istiyor diye. <gülüyor> evet, farkındayım. Sana bir şey söyleyeceğim ama ne olur kabul etmedi. Neymiş o? Yarın şeytan mağarasına gidelim mi? Aa, dedem oralara gitmemizi yasakladı ya. Kimsenin haberi olmadan gideriz biz de. Üstelik yalan söyleyeceğiz, öyle mi? Olmaz öyle şey, olmaz. <gülüyor> o zaman ben de tek başıma giderim. Tamam, tamam, sus. ...aslına koyduğun her şeyi yapıyorsun Ayca. Neyse... ...bu konuyu sonra konuşalım. Hadi biraz daha kiraz toplasın. Hey, çocuklar neler yapıyorsunuz? Evde canım sıkıldı geldim işte. Çok sevindik. Ama boş durmak yok Oğuz. Tut bakalım şu sepetin ucundan. Domatesleri öbürlerinin yanına koyacağız. <gülüyor> tamam montan kolay ne var? Abi seni Aa. görünce gözlerime inanamadım. İnan işte ama sen işine bak. Hadi hadi domatesleri taşıyalım Metin. Tamam. Aa, sakın o elinde tutma Oğuz. Zaten dün gece epey egzersiz yaptım Fazla zorladım galiba öyle acıyor ki Egzersiz yaptığın herkese ne zaman söyleyeceksin? Hiçbir zaman Ne fısıldaşıp duruyorsunuz yine? Ayça sen işinle ilgilensene ee, Sepeti şöyle koyalım Oğuz hadi ee, Tamam ee, Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi de Aa, Şimdi de yengem geliyor çok. Sahi mi? Yaşasın. Artık eskisi kadar mutsuz görünmüyor. Annem mutlaka beni kontrol etmeye geliyordu. Ee, yanlış düşünüyorsun. Belki de yalnız oturmaktan canı sıkılmıştır. Olabilir. Ama yorma kendini demeye başlayacaktır. Ne nankör çocuksun. Annem senin iyiliğini düşünüyor. Beni sürekli kontrol etmesinden bıktım. Belki haklısın Oğuz. Yalnız ne olursa olsun üzme onu. Sonra insan hatalı davranışlarına çok pişman oluyor. Oğuz! Oğuz! Oğuz! Her tarafta seni aradım. Buraya geleceğini neden haber vermedin bakayım ha? Sen de abimi cenderiye alıyorsun ama ah. anne. Bu hacının da kimin tarafını tuttuğu belli değil Metin. <gülüyor> Oğuz! Oğuz! Ne var Metin girsene. Günaydın. Günaydın. E, sabah sabah ne oldu yine? E, rahatsız ettiysem giderim oğuz. Yok canım onu demek istemedim. E, ne oldu söylesene. Dün Ayça ile konuşmuştuk. İçim rahat değil ama bugün şeytan mağarasına gidelim diyor. Sen de gelir misin? Bilmem ki. Aslında dedeme söz vermiştik. Öyle ama dedem sabah ezanı okunurken kasabaya gitti. Ya izin alamayacağız yani. E, oysa ben onu bahçede sanıyordum. Muhtar amcanın minibüsüne binip gezeceklermiş. Gelirken de yiyecek bir şeyler alacakmış. Yengeme haber verelim bari. Annem de biraz önce Hatice teyzeye gitti. Baklava yapacaklarmış. Öyleyse yalnızca köyün çevresini gezelim. Olabilir tabii. Ama biz yine de yanımıza el fenerini alalım. Belki de mağaraya gireriz. <gülüyor> Ahmeti, abimin odasında mıydın? Evet Ayça. Yoksa şeytan mağarasına sen de mi geliyorsun abi? Elbette. Ben siz içine siner miydim Ayça'nın? <gülüyor> ne bileyim senin sağ solun pek belli olmaz da. Aa bırakın tartışmayı. Bir an önce kahvaltımızı yapalım. Sonra da köyün çevresinde dolaşalım. Benim içim esinmiyor. <gülüyor> İyi. Ya, sen nasıl istersen Metin. Hep senin yüzünden oldu Ayça Yoksa korkuyor musun Metin? Hayır ama sözümüzde durmadı Hızlı yürüyemiyorum size engel oluyorum çocuklar Aa, Bir de sen başlama Oğuz Acelemiz mi var sanki <gülüyor> İşte şu görünen yer Şeytan mağarası Abi sen bizleri naz yapıyormuşsun Benden bile hızlı yürüyorsun baksana <gülüyor> Canım isteyince yürürüm <gülüyor> Aslında sen annemi üzmekten zevk alıyorsun Ama ne yaparsan yap Ah şu kelebeğin güzelliğine bakın. Onu tutacağım ben. Bence Ayça egzersizlere başladığını söylemeliydi. Biliyorum ama her şeyin bir zamanı var. Peki o nasıl istersen öyle yap. Ah Ayça? Ayça nerede? Hı? İşte kelebeğin arkasından Şeytan Mağarası'na doğru gidiyor. Hey koşun. Daha ne turistlerin çadırlarına bakın. Ne var orada? Hadi koşalım Metin. Tamam. Ne var orada Ayça? Sahi... Ah, ah, dağcı bir turist grubu olamaz mı yani? Ah. Bakın, i̇ki adam kaçıyor sanki. Hadi o tarafa doğru gidelim. Ah, adamlar gerçekten kaçıyor galiba. Ah, bu tarafa doğru saptılar. Bizi gördüler. Bunlar kaçtıklarına göre bir suç işlemiş olmalılar. Ah, kim ateş etti çocuklar? Kimin ettiği belli değil ama jandarmalar olabilir. Hadi durmayın. Hemen şu şeytan mağarasına sığınalım. Adamlar gerçekten bize doğru geliyorlar. Koşun, ben. ne duruyorsunuz öyleyse. Şeytan mağarası mı? Girecek miyiz yani? Bunu düşünecek zamanımız yok. Hadi çabuk gelin. El feneri yanımızda nasıl olsa. Ah, Oğuz, ver şu feneri bana. Al, al. işte. Hadi hadi durmayın, girin. Çok korkuyorum. Çabuk yap şu feneri Metin. Allah, Allah'ım, bu mağarama in Korkunç bir yer! Korkuyorum! Korkuyorum dışarı çıkalım ne olur! Dur dur! O adamların kim olduğunu bilmiyoruz. Bizi rehin alabilirler. Burada, bu mağarada daha mı emniyetteyiz sanki? Ne yapacağız şimdi? Ya, ne olur elimden tutun! Aa! Aa, o da ne? Dağdan kayalar yuvarlanmaya başladı galiba. Hanın girişi kapanabilir. Burada kapalı kalacağız. Çıkamayacağız artık Metin. Eğer korkarsak hiçbir şey yapamayız. <gülüyor> Annemin Türküsü. Sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak dileğiyle.